الذي هداني على هذا ما كنا لولا الله فما توفيق مع بالله لقد رسول ربنا بالحق صلوا على محمد اللهم محمد اللهم على محمد وعلى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فتخذوه عدوا إن ما ينور ليكونوا من أصحاب الخير صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين أستخير الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا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 الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلاه الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلاه الحي القيوم Ya Rabb, cemaat hürmetine beni mağfiret eyle. Amin. Dostların ümmetine hepimizi affu mağfiret eyle. Amin. Bu hadis-i şerifi buyuran Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz 3 kere bu istiğfarı okuyan denizlerin köpükleri de kadar günahları olsa, haramdan kaçmış da olsa, yani günah-ı kebair en büyüklerinden de olsa mağfiret edilir. Buyuran Muhammed Mustafa hürmetine Sallallahu Teala Aleyhi ve Bizi affe ile mağfiret eyle. Sallallahu Aleyhi Muhammedin ve ali ve sahbihi devamlı mağfiret talebiyle yani af olmak isteğiyle yaşamak durumundayız. Bütün peygamberler bile salavatullah ala nebine alim mecmu'un istiğfar ile yaşadılar. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem her gün yetmiş kere, bir rivayet yüz kere mağfiret talep ederdi. Hiç günah olmadığı halde biz istiğfarsız yaşamamamız lazım. Allah'ım dilimize zikrettirsin amin. kalbimize işlettirsin amin. amin biz dersimize devam ederim inşallah Mevla bütün dostlarının tasarruflarını ve teveccühlerini ve imdatlarını ve himmetlerini ve medetlerini bu cemaatin üzerine ifaza eylesin amin. akıtsın boşaltsın amin, amin. Allahum salli ala selam Muhammed ve ala aleyhi sallamü bu cemaat Allah için geliyor Allah için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 Ey Musa mukaddes tuva vadisindesin çıkarayak ayaklarını diyor. Rabbim öyle mur çıkarayak ayaklarını. Eşlik ayak kabına ayağında olduğu vakitte e, mukaddes ayetler hadisler okunduğu zaman olmaz demiyorum ama o feiz olmaz. O feiz olmaz. Ben tabi hastayım diye böyle biraz ayağım şey oluyor. Ayaklarım şekerden çok rahat. Yoksa diz üstü oturmak lazım ama mazurdur. Ve alal merid harac. Hastaya hastaya mesuliyet yok. Hastaya mesuliyet yok çünkü altıma ayağımı şey etsem iki saat ayağım durmaz ağrıdan Bu sefer ayağım aklım ayağıma giderse size konuşamam. Ama esasen sen efendim dizüstü oturmak uygundur. ne bileyim ben? Alimleri öyle gördük. Hacı Hasan Efendi çaykara vaziydi işte. Mubarek bir alim, çok alim Allame, çok icazetler verdi. Tüm bu hocaların çoğunu yetiştirmiş o zaman.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 E, dizlerini tahttan üzerinde e, dizüstü çöktü yani kürsüde. O aziyette mesela başka olsa ağrıdan dayanamaz. Zikireli insanlar alışmışlar. Ya ama orada bir edep verdi yani tabii. Dedi biz dizi, dizi sarkıtarak konuşmak olmaz dedi bizim derslerimizde. Mesela bunlar hepsi edep. Edebe ne kadar yardım var? Şimdi burada Halı serilmiş olması, ayakkabını çıkarılmış olması, yere oturulmuş olması bunların hepsi feyzi artırıyor. E siz o zaman neye niyet ediyorsunuz şimdi? Kendimiz ilim meclisine gidiyoruz, ilim alacağız. Bir, inşallah ilim öğrendiklerimizi amel edeceğiz. İki, bak niyetler farklı. O sonra inşallah duyduklarımızdan kafamızda kaldığı kadarıyla insanlara talim edeceğiz. Yani öğreteceğiz, tebliğ edeceğiz. Yani duyuracağız, ulaştıracağız. Bak üçüncü bir niyet.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 Mübarek adam. ne gülüyorsunuz? Doğruyu konuşuyorum. Ya, ne diyor yani büyüklerimiz, sahabe-i kiram Leyte lem telidni keşke annem beni doğurmasaydı. E bu bütün sahabenin sözü. Leyteni niküntü fezebahuni ve keluni yani Hz. Ebu olabilir, radıyallahu anh yani Hz. Ömer'in, Hazreti, Ömer Hazreti Osman'ın hep bu minvalde sözleri var. Keşke bir koç olsaydım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 Soruyorlardı Ne araznel emanete Ales semavat vel erdu vel cibal, Göklere yerlere dağlara emanete arz ettik i̇şte O emanet şimdi gel bakalım İman emanet, Ehl-i sünnete göre itikadlı emaneti Abdest, gusül, taharet, namaz Gusül mesela. Çok büyük bir emanet gusül Ama herkesin bir tarafı kuru kalabilir Tehlike var Yalap şalap gusül alıyor adam Ya gusül diyoruz sen diyorsun ki banyo yapıyorum Biz sana kusul diyoruz, sen banyo yapıyorum. Banyo yaparsın, girersin suyun altına. Oo, oldu banyo, kusul olmaz ki. Kusul de, sünneti var, edevi var. Önce avret yerinde bir pislik varsa orayı yıkayacaksın ki her tarafa bulaştırmayasın diye. Orada avret yerinde önce yıkadıktan sonra yavemin aptes alacağım. Ondan sonra efendim e, e, tenasül uzunu.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 vasıflar, durumlar verilecek ki, e biz nasıl insana akıl verilmese emanete e, mahal olmuyor. Teklife muhatap olmuyor yani. Namaz yok, abdest yok, akılsıza ne sorumluluk var, bir şey yok. Dediler, Ya Rabbi cennet iyi ama sonunda cehenneme girme tehlikesi var, sen e, lütfet keremet, bizi mazur gör. Mevla da bu tamam. İnsana da baştan yüklemedi bunu. Yani insanı da teklife, bu şeyi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 E sen dünyaya yöneliş içinde olursan İslamiyet zor gelir. Allah'a kavuşmaya inanman nasıl, e, ahirete itikadın nasıl, ölüm ve sonrası ile ilgili nasıl. Namaz elbette çok büyük bir şey. Ayet-i kerimesinde Rabbim namaz çok zor diyor. Yani şimdi sadece sen demiyorsun namaz çok zor. Bir de doğru kılarsan hakikaten zor. Doğru kılarsan. Abdesi, kuşlu, tahareti, sünneti, edebi, camisi, cemaati falan. Bir de Mevla ile efendim, huzurda bulunmaz. Çok zor, çok. Namazdaki teferruat. İnnef-i salat ile şugulen buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Namazda çok büyük meşguliyetler var buyurdu. Yani namazda insan o kadar meşgul ki. Ama biz namaz kılarken oradan haberlerden ses gelirse haberleri dinliyoruz. Kapı çalındırsa karı baktı, kim açtı, kim geldi onu duyuyoruz. Telefon çaldı. Telefon yanımızda ise işte böyle falan. Ona bile bakıyoruz aradan. Mesaj kimden gelmiş? Yani bizim de namazda çok meşguliyetimiz var. Dört tek da arkadaki safı bile kontrol ediyoruz. Bacak arasından, secdeden, burnunu kaldıranları da görüyoruz böyle. Namazda bizim de çok işimiz var. Hadis-i Şerif'e bak. Namazda o kadar meşguliyet var. Adam erkek miyim, dişi miyim, bunudur. he.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 Küt kitaplarda huşu bahsi var. Salatül haşi'in huşu sahiplerinin namazına özel baplar açmış İmam Gazi Ama atik ı Kerimet peşine tefsir ettiği için en kısa tefsir oluyor. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّوْمُ لَاقُوا رَبِّهِمْ Kimler ki Allah'a kavuşacaklarına kesinen inanırlar ben Rabbim'in huzuruna çıkacağım hesap vereceğim. Ve neum kendileri iley ancak ona Raciun dönecekler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 Esecime iki ay kaldı ama ölüme iki dakika kaldı. <gülüyor> Bak diye benim çocukluğumda arkadaşım beraber yediğimiz içtiğimiz 44 yaşındaymış ben, benim yaşımda zannediyordum kalpten gitti sapasağlam. Sonra hiçbir şey yok öldü gitti şimdi. Aile arkadaşımız annesi sağ Allah sabır versin. Amin. Eşi vefat etmiş Kenan amca ee, Allah rahmet eylesin. Ee, sonra şimdi eşinin birkaç sene olmadı şimdi oğlu.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 E şimdi ben oldum 49-50 oldum ben. O şimdi 44 yaşına. Bir şeysi de yok pat diye gitti. E sen şimdi seçime iki ay var. Öbür seçime altı ay var. öbür seçime... Ya mübarek adamlar gidiyor millet. Ben şimdi bu milletin imanını kurtarıp el i sünnet itikadı üzere ölüp kabirde mezarda cevap vermesi meselesiyle görevliyim. Ben şimdi öbür meselelerle ilgilenirsem tenezzül olur. Yani Efendi Hazremiz buyururdu ki işimiz çok yüksek.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 kızın namazında bari otursun evde ne yapalım Allah bize verdi bir ekmek yediririz bir namaz istiyoruz yahu bir namaz ya onu da yapmazlarsa cehennem odun olurlar biz ne yapacağız biz varsak da bir ekmek yediririz ama babalar böyle demiyor ki senden sadece namaz istiyorum evladım ya bir ekmeği bu işe girdin mi çalışıyor musun Sı sıfır, kaç sıfır getirdin sınıfı geçtin mi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 Bir şey daha öğrettim size. Yaradanı bilmiyor, sıfatını bilmiyor, ismi şeriflerini bilmiyor, bir şey bilmiyor. Her ay yazıyoruz dergiye. Allah'ın isimlerinde. Okuyor musunuz? Yok. Biliyorum. Niye? Şey yok ya. Işte şunu okursan çok para kazanırsın. Şunu okursan evde kalmazsın. Şunu okursan kocan seni sever. Hep onlara merak. E tamam onları da okuyun. Da. Şunu okursan duan kabul olur. Okur... Allah'ın isimlerinde ne var?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 el hak ism-i şerifii. Hak ne demeck bahtul în zutti. ne demeck boş demeck. Hak ne demeck sabit demeck. Hak-i ki manada mevcut demeck. Allah-u Teala'nin hak olduğunu'nispatı. Bu hususta atikeri meler. Vadişevi, yani Allahu hül hak kull mübinn. Nal kel ve Allahu hül hak. Mesele, bu kadar ayet, ayet, ayet. Nal kel ve latul hak. Fetâal Allah melikül hak. Şu bak. İsm-i şeriflerin man, hepsinin altında mealler, tefsiller. İzahlar parantezler falan falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp teheccüd kıldığı zaman Gece teheccüdde Sübhaneke yerine Bazen Sübhaneke'nin peşine Bazen Sübhaneke'nin yerine ne okurdu Bir dua var Hiç şifte var mı Hiç şifteniz var mı Teheccüd kılıyorsunuz değil mi Peki çok kuvvetli bir sünnet bu Bu sünnetti ömrünüzde bir kere olsun Buhari bu bu hadis Bukhari Ömrünüzde bir kere yaptınız mı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 Ben bunu hoca efendi ebe diye ezberleyem ölene kadar. n yani biraz uzun. Allah melekül hak hak sallallahu uzun bir dua, acayip bir dua. Manasını yazmışız 96. Sayfada. Ne fazileti var?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 Mevla'yı neler? Ya Rabbi hamdler sana mahsus, gökleri yerleri ayakta tutan, aralarındakini ayakta tutan sensin, bütün hamdler sana mahsus, göklerin yerlerin ve içindeklerin mülkü sana ait. E bunu bilen adam gidip de bir gavurun e, arabasına imrenir mi? Bir zındığın sarayına imrenir mi? E bunların mana bunlar. Evet, göklerin yerlerin nuru sensin. Hamsana mahsus, hamd sana mahsus hak sensin. Vadin haktır, kavuşmak sana kavuşmak haktır. buyruğun haktır, cennet haktır, cehennem haktır. Peygamberler haktır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haktır. Kıyamet haktır. Allah meleki sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim, sana yöneldim. Efendim hasımlarıma seninle dava açtım. Senin hakemliğine başvurdum. Nerede ihtilaf çıksa seni hakem tayin ettim. Ama onu dedikten sonra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 Bununla bir kul nasıl alaka kurabilir? o onu izah ediyor. İki, Tehalluk. Tehalluku biahlak ile. Allah'ın ahlakıyla ile, Allah Ahlak'lanın adı şerif. Efendi Hazretleri devamlı okuyordu. Şimdi ben bu isim-i şerifle nasıl ahlaklanabilirim? Yani nasıl bunu içime sindirip bu isim-i şeriften ne nasip alabilirim? Tabi ona göre hak olacaksın, hak üzere olacaksın, haklının yanında olacaksın, batıla düşman olacaksın, hakka destek falan falan falan. Neyse artık onu uzun uzun adam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 İhata edebilir. Gökler yerler mi onu ihata edebilir? Hangi yaratık onu kuşatabilir? Ma vesâni yârdî velâ semâhî Yerim görüm, göğüm almaz beni. Çünkü ne kadar geniş olsalar da Mekandırlar. Ben mekansızım. Mekansız mekana sığmaz. Velâkim vesâni Kalb-u Mümin kulumun kalbi Alır beni. E şimdi burada ne demek? Mümin kulun kalbi Eğer sıfatlarıyla donanmış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 Ama dedesi 80 derecesinin tadını alıyor çünkü o makamı hak ettiği için. Bu, bu bunda ne incelikler var şimdi? Eğer böyle olmazsa sıkıntı çıkıyor. Niye sıkıntı çıkayım? Muhammed misin sen tabii. Çözeceğim bu işleri. Efendim Sallallahu Aleyhi ve Hanımları nerede bulunacak makam olarak? Efendim Sallallahu Aleyhi ve eşlerinin yanında. Peki efendim Sallallahu Aleyhi ve nerede olacak? Peygamberlerin üstünde. O zaman aşağınamız Hatice anamız nerede?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 Ee, oradan alacağı tat ve lezzet kendi makamına göredir yani peygamberlerden bir alttaki sahabe derecesinde olabilir ama görüntüye bakarsan Nuh Aleyhisselam daha yukarıda anladınız mı tabi siz diyorsunuz ki beni biz girelim de artık nerenin lezzetini alırsak alalım aç kalmayalım açık kalmayalım bir de Bu tarafta yanmak meselesi var yani yanmayalım da e şimdi işte adamlar nerederden bahsediyor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 Her gün yüz kere okusa, cennetin kapısını çalar ve fakirlikten kurtulur, zenginlik sebeplerini e, efendim kazanmış olur, rızkı bollaşır. La ilahe illallahü'l-melikül hakkul mübin ya Bu isim şerifi çok zikreden şey olur. Allah'a bu isimle yalvarmak isteyen şu duayı okusun. İlâ yentel hakk ve külüçeyn-sivâge bâdıl ve hak böyle ilimler yazılmış. Bu tarafı güzel.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 sonsuz. Ama dünya ahiretimize yarayan şu hadis-i şerife bakalım. Hukyan-ı Şibliye rahim <gülüyor> allah Teala. Hazreti Şibli insü cinnin şeyhi Hazreti Cüneyt-i Bağdadi döneminin büyük velisi olacak. Onu, onu kastediyorlar. En <gülüyor> hademe bu zat hizmet etmiş erba miyet üstazin 400 büyük alime. Onların dönemindeki üstadlar artık Allah o seviyeleri düşünün. Hicri 200'ler falan yani. 2-300'ler. Tab tebe tabin dönem en hayırlı tabaka 3 tabakanın artık sonu. 400 üstada hizmet ettim. Lügat-ı Arab 4000 hadis, 4000'de hadis okudum. Yani inceledim demek istiyor tabii çok hadis okumuş olabilir dört bin hadis tüm maktabcumun hadisen sonra bu dört bin hadisten bir hadis seçtim tek ve amil dubii onu lamel ettim ve kalleetu masiva geri kalanını yani ezbelleme ve millete anlatma noktasında şey yapamadım lüzum görmedim niye?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 Bütün dünya ahiret belalarından helâsımı fihi o tek hadiste buldu. Çünkü bütün hadisler baktım onun içinde münderhîçtir ve <gülüyor> kâne ilmul evvelîne önce geçen bütün peygamberlerin ilmi ve âhirîne sonra gelen bütün ümmetlerin ilmi küllû hepsi münderhîcen dâhilidi fihi o bir hadise içine zımnına girmiş idi.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 Musa Aleyhisselam'ın sayfelerinde Mevla buyuruyor. Yavcu benim sen öbür kitapları okuma diyorsun sen mi okuyorsun ne yapıyorsun ya? Bu bereket Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geliyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Musa Aleyhisselam'ın sayfelerinde Mevla buyuruyor. Acip tulimele kale ve yefrahu Ölüme inanıyor musun? İnanıyorsun. Yakinen inanıyor musun? En ufak bir şüphen var mı ölme ölmeye edebilirim acaba diye? Yok. Kesin ölecek misin? Evet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 Hadi bir akıllılar, bunu başlatın. Arada bir başlasın. Ölüm var, ahiret var. Hesap var, dikkat et. Akıllı ol. Peşine de ekle benden. Tamam mı? Bir sen benim sesimden şey yapayım, bir marka çıkaralım. Çok tutabilir, hiç tutmaz. Karısı diyeceksin onu be moralimizi. Boz. <gülüyor> tamam, oturmuş karıyla leblebi çekirdek diyor. Telefon öttü ölüm var ahiret var akıllı olun lan <gülüyor> Lan'ı demeyin Ayıp bir şey Lan lan Gerçi lügatta lan falan iyiymiş de Ben lügata göre diyeyim örfe göre lan biraz kabak aç Lügat buluyorlar her şeyi Lugat, Lügatlara <gülüyor> göre lan ne demekmiş Geçen dediler ya lügatını Türkçe lügatları bilmiyorum ben Efendim Biraz hatırlayalım 25 kere ölümü hatırlayan şehitlerle mahşere çıkan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 Acip dülmene ikana bin Sen ateşe inanıyor musun ki cehennem var? Ateş yakar, Adamların ilini kemin yakacak, sonra öldürmeyecek, tekrar efendim bir daha yeni deriler verecek. Ahirette bunlar var efendim, var. Sana mı var belli değil. E senin beratın var mı yok? Kesin kurtulduğuna dair bir garantim var mı yok? Nasıl gülüyor? Ateşe yakıne inanana şaşarım. Sonra nasıl gülebiliyor?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 Ama marifetullah'ta tekamül bakımından sınır yok. O zaman ziyadelik oluyor. Hasan-ıbali radıyallahu anhu Hazreti Hasan Efendimiz'in rivayet ediyor Hazreti mesela hepiniz biliyorsunuz men isteva'ya muaf ve mağbun iki günü denk gelen aldanmıştır. E hoca beni ben zaten yaptığım kadar ibadet edeyim. her gün iyi ilave ibadet artırırsam ölene kadar zaten e, hiç uyumamam lazım, yememem lazım. Bunu nasıl artıracağım? E iki günü denk gelen aldanmıştır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 Onu da bırak. Ve men caneb bir adam noksandaysa fel mevtu ölmesi daha hayırlıdır. Onun için dualarda ölüm istenmeyecek ama illa da isteyecekseniz ne buyurdu ne öğretti talim etti bize sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ma hayni hayatu Ya Rabbi yaşamak hayırlı olduğu sürece yaşat beni. Amin. Ve da mefatu Ölüm bana hayırlı olduğunda öldür beni.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 Yaptığım bütün işler Allah için olsun. Zikirlerin, virtlerin, kuranların, tilavetlerin tenniyle düşüne düşüne, tedebbürle, tefekkürle hucu içerisinde bu pislik aleminden ruhunu kaldırıp çıkarıp efendim süfli sıfatlardan, müptezel vasıflardan hayvani efendim hareketlerden kendini kurtarıp tasavvufun tabi ayet hadisten çıkarttığı usule riayetle ne yapasın? alemi kutsun zirvesine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 Adam rabutada da alıyor rabuta. Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir veli diye mürşidi kamil. Şüphe yok Diğer mürşidi kamiller de vardır Allah şefaatleri ne aile ilası. Bizim mürşidimiz o diye biz onu söylüyoruz. Yoksa hani başka mürşid yoktur manasına da gelmez. Herkesin kendi şehri kendisine mübarek olsun. Ha şimdi sen ona rabuta diyor. Rabuta ne demek? Onun mevlayla arana bir irtibat vesilesi olarak koyup mevlayı Onun aynasından seyrediyorsun. Yani Mevla'nın tecellisine mazhar. Öyle bir nur var hakikaten. Kimse de mesela o nuru göremiyorsun. Çünkü o zikirle kazanmış. Mevla yakınlıkla kazanmış. Ne diyor mektubatta mesela? Hayalü tarfetel ayni ledâ nazarîkat fâkâvaslâl gavânî muddetel umrî Ömrün boyu çalgıcı, çengici kadınlar, dünyanın en güzel kadınlarla hayatın boyunca sarmaş dolaş olmanın zevkinin üstüne geçti.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 Şey bilhazretlerine geldi ya birisi ziyarete kapıda. Başı da açıkmış mübarek. Yani böyle hani böyle şeyh mürşit tipinde kıyafetinde cübbeli sarıklı da değil de öyle derviş falan başı da açık vaziyette çıkmış falan. O da değil mi? Şibli bu olamaz ki. Şibli nasıl kim bilir ne kadar koca sarık olacak sonra falan. O hayalle gelmiş falan bir de varmış. Demiş herhalde hizmetçi falan demiş. Şibli görüşebilir miyiz efendi Hazretleri ziyarete gelip evini burayı gösterdiler. Sen ne demiş ya? Adımlarına yazık demiş ya senin.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 Ya demişler evladım. Gitmiş alimlere sormuş da. O demiş nefsini kastediyor. Benim nefsimin gavurluğu geberdi. Yani kafir nefsim keşke bizimki de geberse. Bizim de nefsin kafirliğini gebert ya Rabbi. Kötülüğü emretme vasfını gebert ya Rabbi. Hayır. Kafir şibri geberdi demiş. Yani şerrinden kurtuldum demek istiyor. Peşine demiş Allah ona rahmet etmesin. Yani Allah acımasın acır da bir daha hortlarsa onunla uğraşamam demek istemiş. Ama evliyanın lafından da anlamak için baya bir şey lazım.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 Çünkü lezzet alamıyor adam ya, lezzet alamıyor yani. İbadetin tadı nerede ya? Üç saat, beş saat ibadette zevkten, e, hiçbir zevki onu tercih etmezler Allah'ın dostları. Bize de bir zerre nasip eyle. Ya Rabbi Halim Ya Hayran Nasrın. Şimdi eyyüel veled. Ey oğul. İzâ alim teâzel hadis. bu hadisi baştan sona iyi bilirsen, manaların ince düşünürsen ince sırlarına vakıf olursan la hacetele gelil ilm-i çok ilmede ihtiyacın olmaz çünkü bu bütün ilimleri şeriatın ahkamını usulünü furuunu azimetlerini ruhsatlarını toplamış bir ilimdir. Başkana saata sana ihcet bırakmaz. Nasihat olarak bunu gözünün önünde bulundur bundan hareket et. Evet okuyoruz. Ecberliyen. Dünya için orada kalacağın kadar ameleth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 Hiç de ağzıma bir şey sürmemişim yani. Hani vaktim olmuyor, fırsatım olmuyor, hastalığım oluyor falan. Ben Allah için size hizmet ediyorum. Allah için size hizmet ediyorum. Allah ya Rabbi Alemin ve Ya Hayran Nasirin. Amin. Rabbil alayil alayil rabbil Salatu ve Selamu aleyhi ve Seyyidil Murseriline Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve cümayin. Allahümme inna selükel al cenne. نعود بك من النار والله منانزل لك الجنة نعود بك مسخر لك النار الله منانزل لك الجنة وما قرب إليا من قبل ما عمل نعود بك من النار وما قرب إليا من قبل ما عمل الله منانزل لك من خير ما سألك من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعود بك من شر مستهزك من يبukan محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لو أنت المستعان عليك البلا غلا ولا قوته إلا بالله العلي العظيم Allahumma inna naseeluke من khayri kulli acilii acilii ma alimna aminu ma alimna aminu ma alimna aminu ma alimna aminu ma alimna aminu ma alimna aminu ma alimna aminu Allahumma ma qadayte lana mqadā fe ca'lākubete vrrrashada Allahumma rabbana atinām ledunke rahmetna Allahumma lana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 Kurban olduğum Allah'ım bu zalimleri devir ya Rabbi. Amin. Bu zalimleri indir ya Rabbi. Amin. Devletlerini iskata ile. Kuvvetlerini iptal ile. Doğu Türkistan'dan Filistin'e Afganistan'a ya Rabbi Libya'da, ya da Rabbi aktar neresinde? Ne derde sıkıntı, ya Rabbi Bengaldeş'te ya Rabbi. Her yerde Mısır'da ya Rabbi, Müslümanlar binlercesi hapishanelerde zulüm altında, esaret altında kurtar ya Rabbel alemin. Medet eyle ya Rabbi, imdad eyle ya Rabbi, yardım Allah'ın bize verdiği bu güvenliği de ziyade eyle ya Rabbi. Ay. Şükürsüzlük yüzünden bozulmasından muhafaza eyle ya Rabbi. Ay. İbadet ve sohbet emniyetimizi, ilim, talim, tebliğ emniyetimizi, gün, be gün imkanlarını, esbabını halka ile ve ziyade Ay. eyle. Ya Rabbi sen fazru kereminle Türkiye'de karışmaktırmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi! Türkiye'de İslam alemine örnek olacak kadar eli sünnete çevir ya Rabbi! Ya Rabbi sen fazru kalpleri eli sünnet merkezinde birleştir ya Rabbi! Tefrikadan dağılmaktan, da dağınıklıktan muhafaza eyle ya Rabbi! Veya gayr İslam'a yardım edenlere yardım eyle! Dinine yardım edenlere aziz eyle! İslam'ı yardımsız bırakanları mahrum eyle! Mahcup eyle ya Rabbi!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 Ya Rabbi, malı ve latif vetnesinden muhafaza ile. Amin. Allah'ım dünyaya zaruret kadar, muhtaç olmayacak kadar çalışmak nasip eyle. Amin. Ahirete ebedi kalacağımıza göre çalışmak nasip eyle. Amin. Allah'ım her şeyimizde sana muhtaçız. Nefesimiz, her zerremiz sana muhtaç. Biz ihtiyacın ta kendisiyiz sana ya Rabbi. Her işimizi senin için amel etmeye muvaffak ile. Her yaptığımızı senin için yapmaya muvaffak ile. Amin. Allah'ım ateşe, cehenneme dayanamayız ya Rabbi. Ne kadar günah işletsek de ölmeden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 Kurban olduğum Allah'ım neler yaptıksa, yapacaksak, ne kadar yuvarlanıp çamurlanacaksak da Ölmeden bize mutlaka bizi temizleyecek iyi bir amel nasip eyle Amin. Mumbarek Cuma Gezi Sürmeti'ne bu dinleyenlerin hepsini bu duaya dahil eyle Amin. Bu niyette olanları da ilhak eyle Amin. Ya Rabbi ve Ya Hayran Nasirin Allahümme Amin. salli ve sellem ve, ve barik, barik. ala seyidina, muhammedin nebiyil ummi Amin el habib i l ali el azim -al -al ve al ali -ve i Bütün dualarımızın kabulü, bütün hayırlı muratlarımızın husulü, Bütün şerlerin defurefi için Kabr-i Rasulillah, Ruh ruhu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Arz üzere, buyurun Es-Salatu selam aleyke ya Rasulallah Es-Salatu Ves-Selam aleyke, aleyke ya habib Allah As-Salaatü Ves-Salaamu Aleyk Ya Seyyidel Evveline Vela Akhid Subhane Rabbike Rabbil Azzeci Amma Yassifun Ves-Selamun Alel Murselin Rabbil Alemin 600 yasin şerif okunmuş Benim şifam için niyet edilmiş 600 yasin ya kurban olduğum Allah'ım sen bir dua ile iyileştirirsin ölü dirilten Allah hastayım iyileştiremem Kurban olduğum sana sen hayırla bana şifalar yani Ya Rabbi çok hayırlı uzun ömür, bereketli ömür Bey Allah'ım yüzlerce eseri bitirmeye muvaffak eyle. Allah'ım tefsiri de tamamlamaya muvaffak eyle. Allah'ım ölmeden evvel çok hizmetler bırakmak nasip eyle. Allah'ım arkamızda da çoluk çocuğumuzdan varisler halke ile Allah'ım birçok kitaplarımızı da okuyacak çok alimler yetiştirmeyi nasip eyle. Ay. Çevremizdeki bütün medreselerde de çok alim yetişmesini Ay. nasip eyle. Kız erkek medreselerinde Ya Rabbi yetişenleri ahir ömürlerine kadar dine hizmetçi eyleyip, Ay her tarafı ya Rabbi alimlerle doldurmak nasip eyle. ve gözümüz açık gitmekten muhafaza ile ya sallallahu aleyhi ve sellem muhammed ve alâ ve sahbü'l-selleme <gülüyor> teslimen ve imam ve Mustafa Efendimiz Halinurullah Ervâh-i tayibelerine ya rabbi, Fatiha Sultan, Yavuz Sultanu, Salatini, Huzbani'ne, Ervâh-i ya rabbi, Şeyh Hulusihan Huzbani, Efendimiz, Seher Şeyh er vahine. ve bu cemaatimin gençliklerinden, mümininim, münafidim, er El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil